1002 numaralı konu, Ebu Ubeyde'nin vebaya yakalandığı zaman sevinmesi, ameyasta ortaya çıkan veba hastalığına ve kendisi ve çocukları ve kendisi yakalanmadan önce, Ebu Ubeyde, ey Allah'ım, Ebu Ubeyde'nin ev halkına da nasiplerini ver, diye dua etti. Bir müddet sonra küçük parmağında bir çıban çıktı, Ubu Ubeyde bu çıbana bakıyordu, bu bir şey değildir, bunu neden bu kadar önemsiyorsun, dediler, Ebu Bey de, ümit ederim ki Allah onu bereketlendirir, Allah'ın bereketlendirdiği bir şey ise, az da ol çoğalır, dedi.